Elhamdülillah, illezi hedana, lha da, ama kün alıhtediyel olan hedan Allah. Vma tevfiqiye adı çami illa bil Allah. Lıqd jaatı rabbina Rbbi namı alı hak. ala Rşulı Muhammed. Allahu salli ala sallamı Muhammed. salli ala tabibı kulubı namı Muhammed. Allahu cüll. salve ala şefiii zulubina Muhammed. Allahümün salli ala salli ala salli ala salli ala salli ala alim. Euzubillah issemia ala alimi min ash-shaytani r-rajim rabbi a'udhumka bine vezat-i-shyatim ve a'udhumka rabben yahturun. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu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 hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyor da ona göre bir birbirine dalmıyor. Plan yapmıyor. Ömür türlü ne yapacak Efendim bu ölürse şu varis olmasın, bu şu olmasın. on nasıl ayağını kaydırırım? Bundan nasıl bu mirası ka kapatırım? Ne olaylar yani? Mevla bu işi gizledi. Gizledi. Çülücü 18 yaşındaki adamın ölecek ihtimali yokken. Ya hastalığı da yok. Ne bilecek adam orada o duvar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 Onu göya alıyor ele. fakat oradan dili uzun. Demesin mi ki efendim, e, sahabenin de aleyhine başladı konuşma. Sahabe birbirini öldürdüler, o hep bozuldular, peygamberden sonra falan filan. Hazreti Osman meselesine iş geldi, Ebu Zerri Hazreti Osman sürdü. E niye sürdü? Ebu Zerri tabi meclis ortasına kalkardı. Efendim kimse şunu yapmasın, bunu yapmasın, herkes ahiret, ölüm çok mübarekti o yani.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 Artık nasıl başladılar bu sahabenin aleyhine konuşmak? Kıyamet yaklaştı. Bu zamanda vaz eden vaz edense de bu sahabenin aleyhinde konuşanlara cevap vermeyenler lanetlik olur diyor hadis-i şerifte. Sahabenin faziletini bilenler diyor, "E faziletini gizlerseler fa ile lanetullah ve'l melek meleklerin bütün insanların laneti onlara yağsın. Ben o lanetten kurtulmak için sahabe hakkında kim konuşuyor hemen cevap veriyorum.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 Bugünden sonra Osman ne yaparsa yapsın zarar vermez bitti. Garanti almış ya. Bedir ehline ne buyuruldu? Ya'melu maşiyetun fakat gaffartluk. İstediğiniz işi yapın peşin affsınız. Ne yaptı? kafirlere mektuplar haber gönderiyordu işte. Ebu Lübabe olayında radıyallahu ayrı bir konu, öbür sahabe de ayrı bir konu. Hazreti Ömer kafasını uçuracak. Efendimiz ne buyurdu? O Bedir ehlindendir. Dokunamazsın. E şimdi böyle müjdeler var, sen bunların hepsini göz aradırıp sahabe bozulmuş, o bozulmuş, bu bozulmuş, bir bu sağlam kalmış. Konuşursun bir laf çıkamazsın altında. Ahirette mahvolursun, perişan olursun, ağzımıza sahip çıkalım Hep hesap edelim, öleceğiz ya. Resulullah'ın ashabıyla karşılaşacağız. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sahabe, dört halifem Havzu Kevser'in diyor, dört biri başında ucunda duracak, birinin kovduğunu öbürü de kovacak.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 Ama seni beni suç susturacak kadar bir şeyler biliyor yani. Sizin çoğunuz da konuşamazsınız yani. Şu ayet şu rakam, bu ayet bu rakam. İşte Havvame hocanın sözlerini unutmayın. Ayet hadis okuyarak sizi saptıracaklar. Cehennemin kapılarında çağıracaklar. Bunlar efendim gıhamlar, papazlar olmayacaklar ki. Böyle ayet hadisi okuyanlardan olacaklar. Tehlike çok büyük. Sardı bacayı Bu zamanda ehli sünnet bir kapıyı bulacağın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 Hediye eyledik İhsal ile ya Rabbel alem Bu cemaatlere devam edenler Hele khasoten, <gülüyor> Özellikle Bu cemaatlerden hele çıkışta Böyle yakın zamanda Vefat işte, edenler bunların ruhlarına Bir izin verilir bir serbestlik Verilir hep sohbetlere iştirak ederler Eğer gönlü bu yoldaysa bu yola başka bir şeyi tercih etmiyorsa, bu cemaatleri her şeyi tercih ediyorsa. Efendim babamız Alahadir Emre bir ikvanı vardı. Trenin altında kaldı. şeyli oldu O zaman öyle buyururdu mesela. Levenzellâ'yı okumuş olsaydı ölmezdi bugünde. Çünkü hadis var. Ama öleceği günde unutturulur ayrı. Ben size şimdi bir senelik sigorta yapacağım. Muharrem ayının aşure dualarını yazacağım dergiye. Hazırladım şimdi. O sene ölmez. Yedi kere okuyacak aşure günü. Onların hep gününü söyleyeceğim, tarihini inşallah devam edin ilanlara şey. Sen ölmez. Öyle. Aşıya maşıya bir lüzum yok. Onu okudun, aşı olayım mı olmayım mı? Allah'a güven bitti. Yedi kere okunacak mesela. Şunlar şunlar aşure gün çok önemli çünkü bir senenin sigortasıdır. Muharrem'in ilk günü başka. onuncu gün aşure başka. Bunlar inşallah yazacağız, amel edeceğiz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 Gökteki mekanların hepsinin makamı bellidir. Ma مِنَّا اِلَّهَ لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ <gülüyor> Ayet-i Kerime'de. Her makamı bellidir. Onlarda ilerli, geri de yok. Biz oraya geri çıksak da, senin zikrinde meşgul olsak yani, vazifemizi yaptık. Bu da adam da öldü. Mevlana buruyor. Ya, gidip okulumun kabrinin başına duracaksınız. Oraya görevlisiniz şimdi. Niye? Adam iman ameli hali işlediği için. Kabrinin başında ne yapacaksınız?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 Ha, sonra şaşırtmayın. 7. vaz neymiş? Allahu Teala'nın kısmet ettiği, taksim ettiği e, rızka kanaat getirmek. Farz mıymış kanaat getirme? Çünkü kanaatın tersi nedir? Hırs. Hırs nedir? Haramdır. Hırsın sonu? Yok. Hırsın gözü kör. Yetmiyor adama ya. Levkanel ibn adam vadi yani min mali leftehati alisa.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 haline mümkün hesabı yok. Efendim yine başka bir şeylerim olursa vermeye başlayacağım. Kimle pazarlık yapıyorsunuz? Velayem la yujuf ibn adam illet turab. Adam karnını topraktan başka bir şey doldurmaz. Yatar aşağı, efendim toprağı yıkarlar üstüne. Doydum mu? Doydum. Tamam. Etubullah alemen ta. Allah tevbeden, tevbesini yine kabul eder. Bu hırsı bırakmak lazım. Kanaat edeceksin ya. Bak şimdi. Peki bu farzdır, e, çünkü neden? Kanaat etmemek, Allah'a rızasızlıktır. Niye ona öyle verdi, niye buna böyle verdi? He? Dün o adam işte, yazar geçiren adam işte, göya dinden haberi var. Allah ist, onu fakir etmedi, seni zengin etmedi ki diyor. Sen kendin zengin oldun, stok yapmış, biriktirdin zengin oldun diyor. Öbürü fakir oldu diyor, Allah yapmadı diyor. Ya bu nasıl laf ya?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 Sütle balı hem süt koymuşlar hem bal koymuşlar e yani helal mı? Helal tabi. Bana verin götürürü Ama şekerimi çıkarır. içemiyorum Beni Allah zaten tam engellemiş böyle. Balı koyamıyorum. Şunu yapamıyorum. Bunu yapamıyorum. İyi iyi. Ahirette hesabımız olur. Şirbeti fi şirbetin ya o dedi iki içeceği bir şey koymuşsunuz. Ve idamani, fi idam iki katık bir, bir katağa girmiş. Ne olacak? La haceteliyim ama ben de almayayım dedi bunu. Niye? Ma ile la Ben bunu haram etmiyorum ama ha, sakın haram demeyin. Ve, lakin yekra bir futul dünya fazladır bu dünyada fazladır. Bir süt yeter mesela, bir de bal kat içine falan. Yani ince işler. Onun makamı öyle gider. Belki hesap aladılar sonra bunun hesabından da dedi uzak kalayım dedi. Bu Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uhubbu tevazu'a li Rabbi fi cemi ahval. Her halimde istiyorum Rabbime karşı alçak gönüllü olayım. Tevazulu olayım. işte. ağınlara benzemeyeyim. Fe inne men tevaaza'a la Allah için alçaklık gösteren Allah yükseltir. O böyle yaşadı. Onun hali böyleydi. İmam Bu Bu Sıri rahimeullah kasideyi bürdede ne diyorum? Vravedetü Jibalü Şm min Zehbin al Nefsî, fahraa ayya ma şmê, fshdd min Sğb napsaaahu waṭwa. Tepet el Hijarat kşhan mutrafa el Adem. Mâla yacallı va salim daima nabda. Ala habibik khaîr el Khulikul İmi. Taalarordan altın olağan diye teklif götürüyorlar.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 hiç düşünmez ki gence adam babamla uçağa binmeyeyim. Şu, efendim. Düşünmez. Yaşlılar onun hesab eder. İkimiz bir uçağa binmeyelim. Düşerse birimiz kalsın. Mal kime gidecek. Böyle hesab edenler varmış. Allah Allah. Bilmiyorum böyle de bir bir usulü hiç duymadım ama ne sökecek yani bu şey? Yaşlılarda plan daha artar.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 O zaman yine de ibadeti arttırmak lazım. Şimdi Allah Teala ne burada? Estağfurullah. Nahnu qasamna beyne ve ma'aysetum fi'l hayatid dünya. dünya hayatındaki geçimlerini, yiyeceklerini, içeceklerini biz taksim ettik. Ayet bu. Biz bölüştürdük. Peki, velafane ba'dun fi kaba'dun Kimini kiminden zenginlik bakımından üstün kıldık? Kimini zengin ettik, kimi fakir ettik. Bunun hikmeti neydi? Kimi kimini çalıştırsın diye. E şimdi herkes aynı zenginlikte olsa sena bena inekleri kimse demiş. Ne oldu? Ne fırın kalır. Ne efendim çöpçi olur. Çöp, memleket çöp olur hep. Niye kimse çöpçülük yapmaz ki? Niye yapacağım? Eşitiz. Ne olacak? Herkes kapısının önüne atacak. Ondan sonra...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 Yardımınız süyünüz mü? Neden şefaat hakları doğacak? Çünkü ahirette devlet kuşu fakirlerine konacak. Sabredellerse el-fukara'us subbaru sabırlı fakirler. Hümcilesi Allah'ım kıyam. Allah Teala özel meclis kuracak. Oraya öyle bürokrat, murokrat, başvekil, bilmem ne değil. Sabırlı fakirler alınacak. Aaymış kralmış öyle bakacak.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 Cahillik yapmadım. fakir hor görüyor, kendini müstahak görüyor. وَاَمَّا اِذَا مُبْتَلَاءُ رَبُّهُ فَقَدَرْ عَلَيْ رِزْقَةً Ama Allah ona başka bir imtihanla darlığa müptela etse فَاَكُولُ <gülüyor> Bu zaman Rabbim beni imtihan ediyor demez. Ne der? Allah beni alçak etmiş zaten der. Halbuki Allah Teala bu ayetlerin tefsirinde hadisi kutsi geçer. Hadisi kutsi de ne buyuruyor? كَلَّا عَلَىٰ اُكْرِمُ مَن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 fakirin zikri Allah Teala, bir Allah bize mizanı dolduruyor ya. Seni aşağı etmiyor ki. Öyle ibadetler koymuş ki Mevla. Fakirler, zenginler çoktan aşar. Kimse ilgiseden aşağı etmedi. Yanlış anlamanın lüzubu yok. Madem ki taksimatı Mevla yaptım buyuruyor. Ne diyor? Şair Efendimiz Hazretleri okurdu bunu. Rızka rıza nüktesi nehnü kasemnadadır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 Halbuki rızkı hangisi? Rızkı kazandıkları değil. Rızkı gayrimenkulleri değil. Rızkı arabaları değil. Rızkı elbiseleri değil. Rızkı mücevherleri değil. Rızk yediği. Rızk ancak yediği. O değişecek mi? O değişmeyecek. O yazılı. O zaman rızka razı olmayan canı çıkacak çıkacak ızdırap çekecek. Ne stresler ne şeyler çekti ötü senet oldu. Kalpten gidiyor ya.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 Seni diyor, o ulaşmak istediğin işi elde etme yolunda yorarım, yorarım, yorarım. Sonra yine benim istediğim olur. E boşuna gitti ya çabalaman. Onun için ne diyor? Rızka rıza nüktesi nehnü kaşemnadadır. Kani olan kısmete çekmeye hiç ızdırap. Ne Nesi ızdırap çekeceksin ki? Bitti. Şimdi bir hadis-i şerif rivati var burada. Abdullah S. Efendi Hazretleri bu. Ben ondan tercüme yaptım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İnnelikulli abdin rizkan minallah Her kulun Allah katında Rızkı var mı yazılı? Hüveye ettiği ona gelecek mi? Gelecek. La mehalete. Ne demek? Çare yok. Adamı bağlarlar Ağzını açarlar dökerler yani. Eğer rızıksa Eğer öyle anneler çok yapıyor. Acıyorlar çocukların Ağzından boşaltıyorlar.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 Ama oradan Afrika'da yazılmış ki bunu felence yiyecek. Türkiye'de felanca adam. Ya bu adam Afrika'ya gidemez, Afrika'dan bu nasıl gelip bilmem ne benim Alırsın koyarsın cebine bir de baktın bir adam rastladı verdin ona. Niye yazılı? Kaçıramaz. Eceli gibi. Femen o zaman kim razı gelir Allah'ım ben razıyım sen ne gönderdiysen tamam. Ben de konuşuyorum ama başıma gelince ben de helimanın merkebi gibi boğuluyorum yani.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 bir doğal gazla beraber kaç pazar parasından fazla? Ya yani bir doğal gaz parasından adam üç ay pazara çıkar ya. Bu nedir ya? Bu nedir bu? Canım? Yine zam zam zam zam, zam ya. Allah Allah. E mecbur bu adam neyle ısıncak? Kömür yaksa zehirleniyor ya. Öbür türlü donacak, ölecek yani. Neyle ısıncak bu adam ya? Şaşırdım kaldım bu iş. Şey. Allah ne bereketsizlik verdi ya.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 Rıza olmayınca bereket olmaz. Bak diyor razı gelirsen yarım kilo kıyma sana ne kadar yeteririm. Bereket verin ve vessaulo geniş ederim. Yani adam 40 metre evde o geniş. İbadet huzuru var adam. Kaka bir teheccüd kılıyor, bir zikir yapıyor. O ferah. hale şahle gezadırak 10 kere okuyor tamam. Allah açıyor. Öbürü 400 metre ev. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gidecek ya bunu aldım ya. <gülüyor> Nereye ya? Evin her tarafında bir bir şey kuruyor. Bir yere kahve aç, bir yere şey aç, kulüp aç, her odaya git. Ne yapayım ya? 500 kanal var bilmem ne kadar. Uydudan 1500. Yetmiyor herife ya. Tarlanıyorum diyor ya. Hiç de kafama göre bir program yok. Namaz mı kıldın mı? Yok. Abdest aldın mı? Yok. Nasıl huzurun olacak? Ne Allah'tan haberim var? Ne? rıza'm var? Bir şey yok.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 İmreniyorum ya. Elleri öpülecek adamlar var ya. Allah nazardan muhafaza etsin. Amin. Yok değil yani böyle mübarek insanlar var. Ve lem yerdolu. Kim Allah'ın kaderine razı gelmez? Kanaat etmez. Lem yubarak Ona verilen rızık ne kadar çok da olsa bereketi verilmez. Bereketi verilmeyince de yetmez. Adam 600 bin lirayla geçiniyor.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 Resulullah'ı sevmek iman, sevmemek kavurduk. Fektir <gülüyor> mal ve veled. Oğlunu da, çocuğunu da, çoğalt, malını da çoğalt. Niye? Belasını çoğalt. Mal evlat ne? Alemu enna emvalukum ve evladukum fitne. Mallar çocuklar fitnedirler. Fitne ne demek? İmtihan. <gülüyor> çocuklar. Evladuna fitnetun in ashu Fetanuna ve mat uhzenuna. Öyle bir musibet gidiyor çocuk. Ölse üzülürüz, yaşarsa belâim oluruz. Devamlı uğraşacağım. Ha. İslam'ı yaşarsa çocuk babasına bela olmaz, baba çocuğa bela olmaz. İslam'ı yaşamayan ailede herkes birbirinin başına beladır. Ve cealna ba'dakum li fitne. Ben sizi birbirinize fitne yaptım diyor Allah. Karı kocaya, koca kadın, alim cahile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 Biliyorsunuz 104 kitabı var. Bu kitapların birinde şöyle buyuruyor. Yebne Adem ey Ademoğlu, levkâneti dünya kullu alek Bütün dünya senin olsa. Oldu mu? İki gavura nasip oldu, iki de Müslüman nasip oldu. İki gavurun biri buhtuna sardır, Kudüs'ü yakıp yıkar. Biri de kimdir? Nemrud ibni Kenan.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 yok orada duruyor. Yer burada duruyor. Sana fayda veren, içine giren bir şey var mı? Senin belini ayakta tutacak nedir? Yediğin işçedir. Onun için hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Eğulübne ademe mali mali Ademoğlu diyorum. Devamlı malım malım malım malım düşer malını korumağı malının peşine. Halbuki veleyse lehu min malik. Malından onun nasibi nedir? İllâ ma veleyse mali min malik. İllâ ma ekelte. Fefneyte.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 Kefaret. Ben size hadis okuyorum. İinne mine zünû bi zünû ben lai kafiroa illa hem fi tala İnsanların öyle günahları olur ki hiçbir ibadet onu sildiremiyor, ancak geçim derdinde sıkıntı çekip de çalışıp kazanma derdine düşmesi o günahları o eritiyor. Ama farzları, vacipleri yerine getirenler hakkında. Geri kalan he hasardadır. Onun baştan sonra zarardadır o. Onun için bu çalışmayın manasına. Ama Evliya Allah başka.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 Ki diyor geliyor. Ya dedi. Ne demek istiyorsun? yahu demek istiyorum ki dedi. Çıksan geçimini temin etsen, yesen öyle ibadete gelsen daha iyi olur. Ya sana ne dedi paşım? Yemek mi istiyorum senden? Yok. E ne olacak dedi burada? Ya dedi şurada Yahudi var komşu dedi. Caminin yanında iki pide her gün söz verdi bana dedi. Ha oturman dedi tamam sen. İbadete de devam et.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 kendini hasta edecek kadar yemeyeceksin öyle kaymaklar pastırmalar bir kilo ondan sonra kolesterol çıktı 300'e her taraf tıkandı tamarlar e bu şimdi sağlık için değil ki bu, bu kendini öldürüyorsun bu böyle değil ama insan zaruret kadar ölçülü günde iki öğün iki tabak yani iki çeşit yani iki tabak derken sen böyle tabaklarınız var sizin yani biliyorum böyle leğen gibi böyle yok normal sen gel <gülüyor> inşallah Rabbim hepsini şifa eder hepsini ibadete kuvvet eder hepsini besmeleyle dile yeyi biçmeyi nasip eder gafletten muhafaza eder bütün mesele o yaksın vereni tanıma adını anma şükrünü yapma kurulsun sofralar kaksın bu kadar senedir efendim bu kadar yemek Millet toplaşır başlarına, Değirmen Boğaz devamlı öğütür. Bir kere de kim verdi sormazsa bu nasıl olacak ya? Bir de teşekkür, hanım çok teşekkür ederim. Ellerine evet. sağlık bu, nasıl yemekler yaptın ya? Kimisi de korkudan şey ya. <gülüyor> Yemen tuzlu olmuş bilmemiz kafasına geçirir. Onu diyor, o şey şey. Riyakar, onu boşver. Ya tamam hanıma teşekkür et de bir de Allah'a şükret.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 Alacağınızı almadan giden enayidir. Ayaklanmanın bir lüzumu yok. Herkes beş dakika içinde dağılıyor. Yani burada bir saat kalan, izdihama kalan olmaz. Beş dakika içinde herkes dağılıyor inşallah, duamızı yapalım. E şimdi gölsek ne olacaktı? Bu gece mezarda olacaktır. Beş dakikada Allah'ın yanında yolunda duralım, ne var? Cennet bahçesinde oturuyoruz, cehenneme mi düştük, ne oluyor? Onun için biz de uzatmama çalışıyoruz çünkü hakikaten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 bu meclisten kalkarken bir dua okuyorsun hepsini sildiriyor sanki orada hiç oturmadın oluyor bu sahih hadis sonra ben bunu bir kere vaazda söyledim bana sorular geldi dediler ki bu dedinleri, ben de yazmadım bunu şimdilik dedim bilmiyordum yani yazmışım da o anda onu diyorum 40 tane kitap oldu e, tefsiri 10 binlerce sayfa yani her şeyi yazdığımız için ben hepsi bir anda kafamda değil şimdi bunu ahlakı nevi efendimizin ahlakı bunu okuyun Bunda zaten Efendimiz bütün tevazu anlatılıyor. Burada elli beşinci sayfaymış. Bunu ben duyurmuş olayım. Sonra yine onu durum ederim. Cebrail aleyhisselam geldi. Resulullah Efendimiz buyurdu ki bir kimse bir yerde oturursa biraz ileri geri konuşursa karışık işler yani konuşurken kaçıyor dedi dedik. Bir şeyler bir şeyler. Bu konuşmaların neticesinde kalkarken ne diyecek? Sübhaneke Allah'u mevhamdike eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke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 55 sayfeindedir buradan ezberlenecek Ondan sonra da adet edelim çok unutuyoruz böyle K oturuyoruz oturuyoruz kalkıyoruz Hadi bana eyvallah böyle değil hemen kalkmadan evvel herkese hatırlatarak Sübhanek Allah'ım ve hemdi eşhel demeden kalkmıyoruz bunu meclislere artık adet olarak sünnet olarak koyuyoruz Çünkü meclislerimizde mutlaka ilerin geri konuşuyoruz biz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 ahirete gitmeden yükümüzü tuttursun inşallah zayi olmaktan muhafaza eylesin amin subhanen rabbiyle aleyhiyle aleyhiyle ve aleyhiyle hamdü'l-lâh rabbil alemin ussalatu ussalam ala seyyidil mursaline muhammedin ve alâli ve sahibi ecba'în allâhu minnâ selüke al-cenneh ne'ûzibike minennâr allâhu minnâ neselüke ridâke vel-cenneh ne'ûzibike m'sekhattike vel-nâr allâhu minnâ selüke al-cenneh ve mâ qarrab eylehâ min qabilihüm amal, amel ve ne'ûzibike minennâr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 Ya Rabbi, Habibinin sana sığındıklarından sana sığınıyoruz. Amin. Sen muhafaza ele ve ente'l müstean. Ve alekel velâhulâhevle velâhuvvete illâhü illâhü'l-aliyyil-azîm. Amin ya Rabbi. Bu cemaat amini boşa gitmez. cemaat reddolmaz. Allahümünâ sehlike minel hayri kullihi, acilihi ve acilihi, ma'alim ma ne amin aciliye ve ma'lem ma ne alem, ne'udu bu kemineşşerri kullihi, acilihi ve acilihi, ma'alim ne ve ma'lem ne alem. Allahümme ma Allahumma maqobaytilam qaba faj'al akibata rasheda. Amin. Allahumme Rabbana atina amladuke rahme fehayyilana minna rasheda. Allahumme Rabbana. Atina fid dunya hasane ve fil ahireti hasane qina adabannar. Allahumma ahsina akibata na fi'l umuri kulliha. Bütün işlerde akıbetimizi güzel eyle. Amin. Ve cirna min hizd dunya azab al ahira. Dünyanın rezilliğinden ahiretin azabından muhafaza eyle. Amin.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 Sekintullah'ımıza ferahat devdileyle. Hastalarımızın hepimize şifalar Yani Bizden evvel ölenlere rahmetle, kabille, nur ile. Komşumuz vasıt Fırat kardeş, bizim de komşumuz oluyor. Vefat etmiş. Ruhuna <gülüyor> bir kelime ciadet. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden ve bu şehadetleri kabul eyleyip cevaplarının dağlar emsali rahmetler suretinde şu saatte kabirlerine ishal eyleyip Amin. Ya Rabbi azaplarını defu rafi eyleyip kabirlerini cennet bahçelerine tehvil eyle ya Amin. Amin. Hem o göçük altında ölen kardeşlerimiz hem bu vasıta efendi kardeşimiz hem bütün bu cemaatimizin geçtiklerinde ervah için el Fatiha.